Efendim bundan yaklaşık bir ay kadar önce İstanbul'da bir toplantı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlıkları ile 50'ye yakın Müslümanların yaşadığı ülkenin ilim adamları veya devlet yetkilileri toplandılar ve takvim birliğine karar verdiler bu Müslümanların vahdeti açısından e, önemli kabul edilebilir ama e, Müslümanlar daha önceden oluşturulacak e, onar yıllık takvimler e, konusunda e, ittifak etme kararı aldılar. E, her ne kadar e, e, o karar metninde hilal esas alınacak denilse de e, şimdiden çok net, rahat söyleyebilirim ki Türkiye'deki takvimin nazarı itibari alındığı gün bayram olacak. Hilal o zaman görülecek. İsterse görülmesin. Görülmeme gibi bir ihtimali yok. Ramazan da öyle başlayacak diye ifade etmiştim. Öyle oldu. Yani bir yönüyle bütün dünyadaki Müslümanlar aynı gün Ramazan'a, aynı gün bayrama başlayacaklar ama Hilal çok geri plana gidecek, takvimler öne çıkacak. Yani Müslümanlar birleşirse böyle birleşiyorlar. İnşallah hakta birleşecekleri, Kur'an'ın emir ve peygamberin sünneti doğrultusunda birleşecekleri günlerde bizim gayretlerimizle çok uzak olmaz.